İstanbul'un fethi, Türkler tarafından İstanbul'un fethi Kur'an'da mevcuttur. Ve o ayetten bakarak İstanbul'u üzerine gittiler ve İstanbul'u fethettiler. Beldet'ün Tayyip'e, Sure-i Sebe'de, Sure-i Sebe'de, Beldet'ün Tayyip'e, Ayet-i Celil'e Sin'in tarihiyle, Arabi hicri olarak 857 İstanbul fethi olmuştur.